min şerril vesvesil hannas allazi yuvesvisu fi suduril nasi minel cinneti ven nas bismillahir rahim innallaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi ya ayyuhallazina amanu sallu aleyhi ve selametu teslim Süfet Allah'ın Sallu çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı Allah'ın Aşığı, çalı ol andelibi gülzar fesahat, Muhammed Mustafa râ, salavat Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima ulika vel khatimi lima sebeke nasiril hakkı bil hakkı vel Hadi ila sıratı kel ve ala alihi Hakk'a Kadrihi ve Miktarihi'l-Azîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdina's-sırâta'l-müstekîm. Sırâta'llezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. veled -dallin. Amin ya Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. al Ve ila mafkırat min Rabbikum ve cennetin arzuha, cemaatü vel-ars, du'ddet lill-muttaqin. Allezine yinfikonu fi al-sırâi ve al vel-kazimin al-gayza vel-âfîn an nas Vallahu yuhibbul muhsinin. Sidakallahu'l azim. Ve bellagane Rasulüne ve rasuluhül kerim. Ve nahnu ale ma kâle hâlikune ve râzıkune ve mevlâne min eşşâkirîn eşşâhidîne bi kalbin selim. Cenâbu hak Cibril'e emin. Namus ekber vasıtasıyla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 ve cennetin arzuhe's-semâvâtu vel-arz u'iddet lil-müttegîn sadakallahül Çok aziz ve muhterem müminler Bugünkü konuşmam Geçen cuma başlayıp tamamlayamadığım mevzunun Bir devamı mahiyetindedir Aynı ayet-i ele alıp Devamını izaha çalışacağım Geçen cuma hatırlayacaksınız mevzumuz, iyi bir Müslümanın nasıl olması, iyi bir Müslüman ne gibi vasıfları taşıması icap eder demiştik ve bu sualin cevabı olarak da herkes iyi bir Müslüman olduğundan bahseder. Ama iyi bir Müslümanlığın ölçüsü nedir? Neye göre insan iyi bir Müslümandır? Bir defa eğer bunda dilin söylemesi, ifade etmesi ise ben iyiyim demesi ise bu yanlıştır. Çünkü bakınız camiye gelmeyenler bile şöyle diyorlar. Siz bizim camiye gitmediğimize bakmayın. Camiye gidenlerden biz daha iyiyiz diyorlar. Hatta daha da ileri gidiyor. Bizim camiye gidip gidemediğimize, ibadet yapamadığımıza bakmayın. Camiye gidenlerden kalbimiz daha temiz diyorlar. Bunu söyleyenler çoktur. Ha. Onun için bakın, eğer dilin söylemesi ile insan iyi olacak olsa ibadet yok, taat yok. Ne yapıyor? Diyor ki siz benim camiye gitmediğime bakmayın, benim kalbim onlara gidenlerden daha temiz. Kalbin daha temiz olduğunun alameti nedir, ölçüsü nedir? Biz onu görmüyoruz. Onu söyleyen adamın kendisi temiz diyor, öyle değil mi? Ha, temiz. Onu biz göremiyoruz. Onun alametleri vardır. Ancak kalbin temizliği alametlerle ortaya konur. Ama burada bunu söyleyen neye söylüyor? Bunun üzerine eğilip araştırınız. Durum şudur, bir kurnazlık yapıyor. Nasıl kurnazlık yapıyor? İyi olmadığı taraflarını kalbinin temizliği ile kapatmaya, onu örtmeye ve görülmeyen bir yeri sanki bir perde olarak çekip onun altında iyilikler olduğunu söylemeye gayret ediyor. Bu bir kurnazlıktır. Adam Anadolu'da ne yaparmış bazı kurnazlar? Yalan söyler, yalanının şahidi olarak da vefat eden adamı gösterirmiş. Şimdi yalan söylüyor, yalanın şahidi olarak da kimi gösteriyor? Vefat edeni gösteriyor. Şimdi siz tahk inanamıyorsunuz, tahkikat yapacaksınız ama şahit olarak gösterdiği kabirde. Bu bir kurnazlıktır. Ama insan kendisini aldatır. Başka hiç kimseyi aldatamaz. Onun gibi şimdi iyi bir Müslüman nasıl olur? Geçen konuşmamda ifade ettim. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Ali İmran Suresinin efendim 133. ayeti celilesiyle bize bir emir veriyor. O emirden sonra da İyi bir Müslümanın vasıflarını anlatıyor. Şimdi onlara gelecek ve teker teker izaha çalışacağız. Orada bakacağız. Ayet-i celileden öğrenip dönüp kendimize bakacağız. Acaba burada ifade edilen iyilik bizde var mı yok mu? İşte ölçü budur. Bununla ortaya çıkacak bir insanın ne olup ne olmadığı. Bu işte samimi olmak lazımdır. Şimdi evvel Cenab-ı Hak daha buraya gelmeden evvel iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yetişmek bakımından insanın şu vücut dediğimiz iklimi sıhhatli hale getirmesi lazım. İyi hale getirmesi lazım. Çünkü çünkü Müslümanlığı temsil edecek olan bu cesettir. Bu iyi olmadığı zaman bu nasıl temsil edecektir İslam'ı? Öyle değil mi? İslam bir sıfattır. Sıfatı temsil edecek olan zatlar yani Müslümanlardır. Onun için Müslüman İslam'ın güzelliklerini temsil etmesi için evvela bu heykeli mahsusa dediğimiz vücudun iyi olması lazım. Onun iyi olması için de ne lazım? Onun helal lokma ile beslenmesi lazım. Helal ile beslenmediği zaman... Vücut bir defa ifsad oluyor. O ifsad olduğu zaman da o ifsad olmuş vücuttan iyilikler beklenmiyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde vücudun tamamına hükmeden, hükmeden kalbe işaret ederek şöyle buyurmuşlardır. Dikkat edin insan vücudunda bir et parçası var. O İslah edildiği zaman bütün vücut ıslah olmuştur. O ifsad edildiği, bozulduğu zaman bütün vücut bozulmuştur. Dikkat edin o kalptir buyurmuşlardır. Neden? Bakınız o kafadır buyurmamışlardır. O kalptir buyurmuşlardır. Sebep? Kalp insanın bütün vücuduna hükmeden azasıdır. Kafa insanın yolunu aydınlatan, insanı cehaletten kurtardığınız zaman, ilim aydınlığı ile insana yol gösteren kısmıdır. Kalp ise bütün vücuda hükmeden azadır. Daha önceki konuşmalarımda bunu ben defalarca söyledim. İnsanlar, bakınız, bilmek dediğiniz zaman kalp hatıra ne gelir? Kafa gelir, öyle değil mi? Aklımla bildim der. İman dediğiniz zaman, kalp hatıra gelir onun için insanlar bakınız kafası her şeye hükmetmez ve insan bildiklerini yaşar değildir bildikleriyle amel etmez ya neyle amel eder inandıkları ile amel eder bunun ikisi arasında fark vardır bakınız insanlar bildikleriyle değil inandıkları ile amel ederler Buna meşhur bir misal veriyordum ben sizlere. Bildikleriyle amel etmiyor, inandıklarıyla diyordum. Bakınız bizde tıp diye vardır. Doktorlar oradan yetişir. Doktorların yetiştiği okulda, üniversitenin o fakültesinde alkolün insan vücuduna zararlı olduğu öğretilir. Bakın doktorlar alkolün zararlı olduğunu bilir. Bu hususta rapor isteseniz yazar ve altını imzalar. Alkol insana zararlıdır der. Der mi demez mi? O zaman eğer insanlar bildiklerini yaşamış olsalar Türkiye'de alkol kullanan doktor olmaması lazımdır. Çünkü hepsi biliyor. Öyle mi? Peki Türkiye'de alkol kullanan içki içen doktor var mı yok mu? Gördünüz mü? İnsanlar bildiklerini yaşamıyor. Neyi yaşıyor? inandıklarını yaşıyor. İnsana hükmeden aklı değildir. Akıl insana yol gösterir, yolunu aydınlatır. İnsana hükmeden kalptir. Dağ başında anadan babadan din terbiyesi almış bir çobanı ele alın. Mektepte okuyamamış. Ama anne ve babasından din terbiyesi almış harama haram, helala helal olarak inanmış olan adamı ele alın. Deyin ki o çobana sen içki içer misin? İçmem der. Niye içmezsin? Ne zararı var? Ben onun zararını filan bilmem. O haramdır, onu içmem der. Der mi demez mi? Bakın demek ki insanlar inandıklarını kullanmıyorlar. O onun haramlığına inanıyor. Bunun için Fahri Kainat Efendimiz ne buyurmuştur? Dikkat edin, insan vücudunda bir et parçası var. Onu ıslah ettiğiniz zaman bütün vücut ıslah olur. Onu bozduğunuz zaman bütün vücut bozulur. Çünkü o şey ve efendim çünkü o bütün vücuda hükmeden azadır. Azadır. Ne dikkat edin o da kalptir buyurmuşlardır. Kalptir. Kalp neyle düzelir? E, Cenab-ı Hak iman mahalli olarak kalbi yaratmış. Kalp nedir? İman mahallidir. İnsanlar aklıyla inanmaz. Kalbiyle inanır öyle değil mi? Kalbiyle inanır. Kalbiyle inanır o inandıklarını diliyle ikrar eder. Kalbi inanmanın mahalli kalptir. O kalbin de mütmain olacak bir şeyi vardır, hususiyeti vardır. O da zikri ilahidir, zikrullahdır kalbin tatmin olması zikrullah ile mümkündür. Hazreti Allah'ı zikretmekle. Onun için Cenab-ı Hak buyurmuşlardır. Yarattığının hususiyetini bildiği için Cenab-ı Hak es semiyüz Bismillahirrahmanirrahim. Ela bizikrillahi tetmainnul kulub. Dikkat edin. O kalplerin mutmain olup rahat bulması ancak Hazreti Allah'ı zikretmekle mümkündür buyurmuşlardır. Kalbi zikri ilahi ile meşgul olamayan adamın kalbi sıkılır. Sıkılır. Kaç sıkıştığı zaman, orada huzursuzluk olduğu zaman bütün vücutta huzursuzluk vardır. Ona bugünkü tabirle stres diyorlar. Öyle mi? Bugünün insanın stresden kurtulamayışı kalbinde ...onu mütmain edip rahat ettirecek zikri ilahinin olmayışındandır. Bugünün insanların bütün huzursuzluğunun sebebi budur. Zikri ilahide tam kalp mütmain olamıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de açıkça bunu ortaya koymuş ve şöyle buyurmuştur. Ve men araza an zikri. Bizi zikretmekten kim yüz çevirirse... ...biz de onu sıkıcı bir hayat tarzıyla yaşatırız buyuruyor, sıkarız onu. Huzuru yoktur, zengin olur yine yoktur. Mal vermeyiz demiyor, rızık veririz ama huzuru yoktur. Şöyle cemiyete bakın, zengin olup da huzuru olmayan var mı yok mu? E, ne dersiniz? Zengin ama huzur yok, fakir ama huzurlu. Neden? Çünkü onun kalbinde zikri ilahinin itminanı vardır. Bunun için mevzumuz süreden genişlemişti. Bakınız Cenab-ı Hak iyi bir Müslümanın olması için evvela şu vücut iklimini iyi sıhhatli yapmak lazım. Onun sıhhatli olması da neye bağlıdır? Helalından rızıkla beslenmesine bağlıdır. Onun için helal kazanmak ibadet sayılmıştır İslam'da. Helal sayılmak, helal, helal kazanmak nedir? İbadettir. Devr-i saadette bir genç böyle efendim binitinin üzerinde güçlü, kuvvetli, gençli geçiyordu. Eshab-ı kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kısmı beraber oturuyorlardı. Genci görünce eshab şöyle dedi orada bulunanlar. Ya Resulallah şu genç bak. Vücudunun her yerinden güç, kuvvet fışkırıyor öyle mi? Bu gençliğini Allah yolunda kullansa ne iyi olurdu dediler. Hazreti Rasulullah aynen şöyle buyurdu. Bilin ki esabım eğer bu genç evdeki çoluk ve çocuğuna helalından rızık kazanmak üzere yola çıktıysa Allah yolundadır buyurdu. Helalından kazanmak için çıktıysa Allah yolundadır. Yine bu genç evinde ihtiyar anne ve babasının yiyeceklerini helalından kazanmak için yola çıktıysa yine Allah yolundadır. Helalından kazanmak böylesine ibadet sayılmıştır. Ayo bana şöyle desinler böyle desinler diye heva ve hevesine kapılmış nefsinin gururuna. Be, efendim bağlanıp onun emriyle bana şöyle desinler diye çıktıysa o zaman şeytanın yolundadır. Çünkü Cenab-ı Hakk kimseye ne gururu emretmiştir. Bakın helal rızık kazanmayı emretmiştir ama gururu emretmemiştir. Heva ve hevesine uymayı emretmediği gibi bilakis yasaklamıştır. Durum böyledir. Onun için bunları böyle bilip vücudumuzu helalından beslemeli. Orada Cenab-ı Hak nitekim bu ayeti celilelerden hemen biraz evvel ne yapar? Ey iman edenler faiz yemeyin diye faizi haram ilan edip vücudu ifsad eden bir gıdaya işaret eder. Geçen cuma bunun üzerinde kafi derecede durdum ve bir memlekete ne gibi zararlar verdiğini de izaha çalışmıştım. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri helalından kazanmamızı bize emir buyurup tembih ettikten sonra şöyle buyurur. Ey kullarım Vesariu, sürat ediniz. Acele edin biraz da. Ömrünüz o kadar çok uzun değil. Acele edin. Nereye? İle mağfiratim min rabbiküm Rabbinizin sizi affetmesine koşun. Affetmesine. Affedeceği yerlere koşun efendim, ibadet ve taate koşun. Ondan sonra evvela böyle affına koşup affa masar oldunuz mu? Ondan sonra gideceğiniz yer cennettir. Hemen ora, vav cem'iyet ile Cenab-ı Hak atıf yapıyor ve cennetin diyor. Ondan sonra sıra cennete geliyor. Cennete koşun. O cennet ki arzu hessemâvâtü vel arz. Yer ile gökleri İncecik kumaş gibi Düşünün yer ile gök Bakın düşünüyorsunuz bir türlü Hafsala dahi almıyor Yer ile ve gök Yer ile gök kumaş gibi inceltilse uç uca Eklense ne kadar uzunluk Meydana gelirse Düşünün bir ölçü veriyor burada Bu kadardır demiyor Cenab-ı Hak Sizin meseleyi mukayese Ederek anlayabilmeniz için Böyle olsa işte bu yer ile gök inceltilip ucuca eklendiği zaman ne kadar uzunluk olursa sizi davet ettiğim cennetin genişliği o kadardır diyor Hazreti Allah. Evet. Genişliği o kadardır. Yani bu cennetin büyüklüğü hakkında bize bir fikir vermesi bakımından Cenab-ı Hak bir istiare yapıyor, bir benzetiş yapıyor ve bize böylece bir hususu ortaya koyuyor. Ama bu kadar geniş olunca eh, herkes girer oraya, oraya diye yanlış bir kanaate varmayın. Çünkü o ittet lilmutteqin cenneti herkese değil, müttakilere hazırladık buyuruyor. Muttakilere. Bu kadar büyük cenneti müttakilere hazırladık. Muttaki olan nedir? Muttakılık iyi bir Müslüman olmanın vasıflarıdır. Öyle mi? İyi bir Müslüman olmanın vasıfları ...müttekiliktir. Ama onlar nelerdir? İşte onu bilemiyoruz. Ondan sonra da şimdi dönüp bakacağız... ...ve diyeceğiz ki... ...acaba müttekilik nedir? Biz mütteki miyiz değil miyiz? Yani iyi bir Müslüman mıyız değil miyiz? Muhterem Müminler... ...yapacağımız budur. Yani öğrenip bunu öğrenecek... ...öğrendikten sonra da dönüp... ...kendimize bakacak durumumuzu... ...öğrendiklerimizin ışığı altında... ...değerlendirecek... Eğer noksanımız varsa, vakit kaybetmeden tamamlamaya çalışacağız. Fazlalıklarımız varsa, onları bırakıp dinde fazlalık nedir? Dinde fazlalık bit'attır. Her bit'at da dalalettir. Dine eksiltme yapmaya da hakkımız yok, altırma üzerine ilave yapmaya da hakkımız yoktur. Neden yoktur? E Cenab-ı Hak veda haçında Hazreti Resulullah'a gönderdiği vahide buyurmuşlardır ki dininizi ikmal ettim. Hazreti Allah tamamlıyor. Bize düşen ona noksanlık veya ilave yapmak değil. Olduğu gibi kabul etmektir. Kula yakışan budur. Onun için dinde olan bir şeyi yok demek küfürdür. Dine bir şeyi hangi niyetle olursa olsun ilave etmeye kalkışmak Bit'attır. Fahri Kainat Efendimiz bit'atı da dalalet saymıştır. Evet. Bakınız. Şimdi derler ki bit'attır. Efendim bu fazlalıkta ne olacak derler. Fazlalığı kabul etmeye yanaştığın an Cenab-ı Hakk'ın dini ikmal etmiş sözünü kafi görmeme duygusu vardır bunun yanında. Yani haşa... Cenab-ı Hak dini tamamladım diyor. Siz ona ilave yapmaya kalkıştığınız zaman ne oluyor? Hayır ben o tam onu ikmal görmüyorum Rabbim noksanlık var ben bunu tamamlıyorum. ilave ediyorum gibi haşa Cenab-ı Hak'ka karşı haddi hududu bilmemek var. Evet. Onun için bid'at haramdır. Şey caiz değildir. Evet. Din ne ise olduğu gibi kabul edilmelidir. Olduğu gibi. Noksanlık da yok, efendim, fazlalık da yok. Ben burada hocam, mübarek efendi hazretlerimizin bu bir dersinde okuturken bu bir ifadesini hatırlıyorum. Buyururdu ki evladım, Müslümanlık 100 santimdir, 101 de değil, 99 da değil. <gülüyor> efendim, bunu böyle anlamak lazım. İslam ne ölçü işte Hazreti Kur'an, hadisi nebeviye ve onları açıklayan mübarek zatlar. De İslam ne ise olduğu gibi kabul etmek ve onu anlamaya çalışmak. Burada ilavuya kalkışmak yok olamaz, olamaz. Hangi niyetle olursa olsun. Mesela bazıları derler ki efendim bu yapılan nedir şeydir? Ee... Ne bileyim iyi niyetle, iyi niyetle vesaireyle bir şey olmaz. Bakınız peygamberimiz devri saadetlerinde adetlerinde, namaza kalkarken hesap şöyle diyor. Ezan okunurdu biz hemen kalkardık namaza dururduk diyor. Namaza dururken kalben namazı hatırlar ve Allahu Ekber der dururduk. Namaz, namaza niyet budur. Nereyle yapılır? Kalple. Öyle mi? Kalple yapılır. Şimdi buna ne yapılmıştır? Ilave olarak efendim e, Anadolu'nun efendim Türkçe tabirleriyle veya da Arapça ifadelerle neveytü en usalliye salat el zohru efendim e, farzen veya sünneten gibi ilaveler yapmışızdır. Ne demektir bu? Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya veya niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya. Bunu dil ile söylemek şarttır gibi bir şey ortaya çıkmıştır. Hayır efendim niyet kalptir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunun üzerine eğilmiştir. Ee, bu ne olacak? Dille söylendiği zaman daha iyi değil mi? Diyebilir insan. İmam Rabbani Hazretleri orada der ki, dil ile söylemeyi dikkate alıp onu esas kabul ettiğin zaman, kalb ile hatırlamayı bertaraf eder olarak kullandığın zaman, dil ile söylemek büsbütün bitahtır. Bir sünnetin yerinden kalkmasına sebeptir der. Öyleyse gelin, yapılacak iş nedir? Niyet kalbidir. Namaza dururken mutlaka hangi namazı kıldığımız, kimin huzurunda durduğumuz ne yapılacaktır? Hatırlanacaktır. Hatırladıktan sonra dilinizle hiçbir şey söylemeden Allahu Ekber deyiniz niyet asıldır ve vardır. Evet, namaza giriş budur. Ama... Bir adam şunu dikkate alsın, ben dilimle söylüyorum ya, onun içinde ne yapıyorum? Kalbim herhangi bir yerle meşgul, herhangi bir yerle meşgul. Dilim de alışmış, niyet ettim namaza, şifalan namazı kılmaya diyor, uydum hazır olan imama diyor kalbi başka yerle meşgul, Allahu Ekber diyor. Bu adam namaza girmiş değildir. Yani niyet yoktur. Niyet yoktur. Niyetin yeri kalptir. Orada illa hatırlanacak. Oradaki hatırlamaya mani olmayan bir ikrar, ikrar belki mahzurlu görülmeyebilir, o da müştehidin iştihadına binaendir aslı olan niyette kalbin olmasıdır. İmam Gazali Hazretleri bunu ele şöyle almış. Siz diyor ibadet yaparken Mevla'nın huzurunda ayakta duruyorsunuz. Kalben hatırlıyorsunuz ve hemen ondan sonra da Allahu Ekber diyorsunuz. Siz diyor odanıza hürmeten ayağa kalkacağınız bir adam girse ne yaparsanız Onu görür görmez onun geldiğini kalben anlar anlamaz ayağa kalkarsınız. Niyet ettim ayağa kalkmaya der misiniz diyor. i̇mam Gazali Hazretlerinin ihyadaki izahı da budur. Böyle diyor. Böyle bir büyüğü gördüğünüz zaman görür görmez onu anlayınca hemen ayağa kalkarsınız diyor. Niyet ettim ayağa kalkmaya der misiniz? Yok. Hemen işte Mevla'nın huzuruna da bu duygu yani bu inançlatır diyor. Şimdi demek oluyor ki, demek oluyor ki mevzumuz şuradan genişlemişti. Din esastır, As, esastır, asıldır. Onun üzerine ilave yapmak veya noksanlaştırmaya kalkışmak katiyen caiz değildir. Dinde bir şeyi yok saymak küfür hangi niyetle olursa olsun dini hüviyetli bir şeyin dini hüviyetli bir şeye yine o hüviyette ibadet diye bir şeyi ilaveye kalkışmak bitattır bitattır şimdi gelelim iyi bir Müslüman bu prensiple yola çıktığına din'e tabi olmak niyet ve arzusuyla. Yola çıktığına göre iyi bir Müslüman nasıl hareket eder ve ne yapar? Çünkü Cenab-ı Hak cenneti müttakilere hazırladık diyor. Biz de sorduk. Müttakilik nedir? İyi bir Müslüman olmanın vasıflarıdır dedik. Peki iyi bir Müslüman hangi vasıfları taşır? Müttakil olan adam hangi vasıflar ile müttakil olur? Bir, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَتَّرَّائِينَ vel kazımine'l gayza vel afine anin nas vallahu yuhibbul muhsinin tabi buraya kadar e, müttegiliğin müttegi olan bir adamın dış hayata akseden mal ve mülk ile alakalı olan tasarruflarını bahsediyor halbuki ondan evvel ondan evvel insanın müttegi olanın itikatla ibadetle alakalı hususiyetleri vardır. O müttakiliğin kendi içindedir. Müttakil olmak için ne lazımdır diye müfessirler bunu açıklamak üzere ele almış ve şöyle buyurmuş. Bir, iman edip küfürden kaçınması lazım demiş. Müttakiliğin vasıfları olarak sayarken iman edip küfürden kaçınması lazım. İnkardan. İki, İbadet yapıp isyandan sakınması lazım demiş. İbadet Allah'a kulluk yapmak, kulluktan ayrılmak isyandır. İbadet yapıp isyandan sakınması lazım demiş. 3 Biraz önceki işaret ettiğim kalbi uyanıklılığa, kalbi uyanıklılığa erip gafletten kurtulması lazım demiş. Müttakiliğin içerisinde olan mana, onun içerisinde mündemiş dediğimiz mana budur. Ondan sonra mali müttakili olan bir adam mali bakımdan da şöyle olur. Yünfigûne fisserrâi ve darrâi. Durumu mali bakımdan müsait olduğu zaman da Hz. Allah'ın yolunda verir. Durumu müsait olmadığı zaman da ...durumu ile mütenasip... ...az çok bir şeyler... ...yani verme duygusunu daima muhafaza eder. Verilmesi icab... ...yani cimrilik yoktur. de sahavet vardır. Ne yoktur? Cimrilik yoktur. Sahavet nedir? Verilmesi icab eden yerde vermek... ...verilmesi icab etmeyen yerde vermemektir. İslam'da temel bir böyle... Çerçeve vardır. Verilmesi icap eden yer nedir? Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun meşru kıldığı, verilmeyi tavsiye ettiği her yerdir. Zekat başta farz olmak üzere. Sadakadır. Öyle mi? Zekattır. Yardımdır. Bütün bunlar efendim verilmesi icap eden yerler. Bu hususta acele etmeyi emrediyor Cenabı Hak. Doğru, Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat etmeli, ömrümüz kafi değil, bir. Peygamberimiz de buraya şöyle bir açıklık getirmiş. Hayru hasenatta da acele edin diyor, buyuruyor Peygamberimiz. Bir gün gelecek, kıyamete yakın demek ki bolluktan bahsediyor. Bir gün gelecek, elinize altını alacaksınız, sadaka olarak vermek üzere adam arayacaksınız, kabul edecek adam bulamayacaksınız buyurmuşlardır. Bir gün böyle olacak buyurmuşlardır hadisi şerifte. Ha, onun için onun için siz elinizden geldiği kadar şimdi yapmaya gayret edin. Bu mali fedakarlık öylesi şöyle hülase edelim. Cenabı Hakk'ın verilmeyi emrettiği, arzu ettiği yerde cimrilik yapmamak. Müslüman cimri olmaz. Ayet-i celililerin birçok yerlerinde görüyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki verin. Ve ondan sonra da soruyor. Neden vermiyorsunuz? Yerlerin ve göklerin mirası Hazreti Allah'ındır diyor. Verin diyen o, yerlerin ve göklerin mirası O'nundur. O'nundur. Peki o onun verin demesine hatta Peygamberimiz Hat, sallallahu aleyhi ve sellem e, nefsim ruhum yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki yemin ederim ki sadaka malı eksiltmez buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez. Zekat malı eksiltmez. Verin onun efendim fazlasını ben size vereceğim diyor Hazreti Allah. Öyle mi? Siz verin benim emrime uyaran ben size onun halefini fazlasını vereceğim. Peki. Elhamdülillah müminiz. Mevlamız da Kur'an-ı Kerim'de bunu sarih ve açık olarak ifade etmiş. Müminiz diyor ve inanıyoruz öyle mi? Müminim dediği halde zekatını veremeyen var mı yok mu? Efendim, de Bakınız, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Verin, ben sizin verdiğinizin, verdiğinizin daha fazlasını size vereceğim. Mevla böyle buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, nefsim, ruhum yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki, Mevla'ya efendim yemin ederim ki sadaka malı eksiltmez buyuruyor. Peygamberimiz de böyle oluyor. buna rağmen veremeyen insanda eksik olan nedir? Öyle mi? Veremeyen insanın eksik olan neyidir? Ben hemen ifade edeyim. İmanın gücüdür. Kuvvetidir. O zayıftır. Öyle mi? O zayıftır. Onun için tam inanamamıştır. Ama inandım diyor. Evet diyecektir. Tam inandım diyenlerin hepsi inanmış değildir. Efendim kalbini yarıp baktınız mı? İnandım diyen adama nasıl inanmamıştır diyebilirsiniz. Veyahut da tam inanmamıştır diyebilirsiniz. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Kim? Kim? insanların kalbini de bilen Hazreti Allah Celle Celaluhu bakın Kur'an-ı Kerim'in şu üçüncü sahifesini açın. Orada aynen şöyle buyurur. Herkesin içini dışını bilen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Estaezi billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi insanlardan men yekulu amenna billahi ve bil yevmil ahir. Allah'a ve ahirete inandım diyenler vardır bakınız inananlar demiyor Cenab-ı Hak yegûlü diyor ne diyor âmennâ billâhi ve bil yevmil ahir Allah'a ve ahirete inandım diyor ama ama ve mahum bi müminin hayır inanmış değildir diyor Cenab-ı Hak İnandım diyor ama o kadar inanmış değildir. Eğer inanmış olsa yapacaktır. Daha önce bir misal vermiştim. Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Allah ne buyurdu? Bakınız, Hazreti Musa Firavun'un devrinde dünyaya geldi. Firavın, Firavın, kendisine bir takım rüya tabiri yapan adamlarının telkini ile. Ne dediler Firavun'a? Doğacak bir erkek çocuk beni İsrail'den doğacak bir erkek çocuk senin tacını tahtını alt üst edecek dediler. Bunun üzerine Firavun karar verdi. Dedi ki beni İsrail ailelerini bütün ebelere, bütün efendim doğum yaptıranlara, bütün mahallelerdeki bekçilere talimat verdi. Beni İsrail'de bir erkek çocuğu doğduğu haber aldığınız an haber vereceksiniz ve öldürülecek buyurdu öldürdüler hepsini çocukları kadınları kız çocuklarını hayatta bıraktılar hanım şey, erkek çocukları öldürdüler Hazreti Musa dünyaya geldi dünyaya geldi e Cenab-ı Hak şimdi onu da o da haber verilecek o da nihayet şey yapılacak efendim öldürülecek annesine buyurdu ki Cenab-ı Hak onu muhafaza edebildiğin kadar et ''Muhafaza edemeyeceğine kâli olduğum zaman onu bir sandukaya koy, koy, Nil nehrine at. Onu sana iade edeceğim.'' buyurdu. Buyurun. Burada ne diyor Cenab-ı Hak bize? ''Verin, azaltmayacak halefini vereceğim.'' diyor. Vereceğim. Peygamberimiz ne buyuruyor? ''Yemin ederim ki sadaka malı eksiltmez.'' diyor. Hz. Allah burada böyle bize Müslüman olarak bu fedakarlığı vaat ediyor. Hz. Musa'nın annesine de ne diyor? Bu çocuğu koruyabildiğin kadar koru, koruyamadığın kadar emin olamadın artık korkuyorsun çocuğu alacaklar. Bir sandukaya koy, at Nil Nehri'ne, o çocuğu sana iade edeceğim diyor Hz. Allah. Allah Allah nasıl olur? Bakın kadın Kadın, kalbine Hazreti Allah Celle Celaluhu onun kalbine rabıta verdik diyor. Yani biraz önce söylediğim kalpteki zikrin mütmain olmayı, kalbi mütmain hale getirmesi. Zaten rabıtanın yaptığı budur. Rabıta imanı hakiki hale getirir. Surilikten çıkarır, onu imanı hakiki mertebesine yükseltir. O annenin ve efendim Hazreti Musa'nın annesinin kalbine rabıta verdik. Bize olan imanını böylece güçlendirdik. Çocuğunu hiç tereddüt etmeden sandukaya koydu, Nile attı buyuruyor. Attı ama çocuğunu nehre atmış, kendisine geri vereceğine inandığı Hazreti Allah'ın bu vaadi nasıl yerine getireceğini düşünüyor ama düşünün bir anne çocuğunu nehre atmış. Ni için Hazreti Allah ﷺ böyle emrettiği ve onun için ne diyor sana iade edeceğim diyor. Buna inanarak atmış. Bir müddet sonra Firavun'un sarayının önünden geçen sandıka alınıyor. Malum hikaye biliyorsunuz. E alınıyor. Ondan sonra açılıp yavru görülünce Ana, firavunun hanımı ne diyor Aa, bu ne kadar güzel bir çocuk çok da güzel görüyor ve onun üzerine bu çocuğu alalım size efendim ne yapalım büyütelim bizim için bir hayır olur bize yarın, yarın yardımcı olur diye çocuğu alıyor ve şimdi küçük çocuğun gönlünü yapmaya bütün saray ayakta bütün saray ayakta çocuğun karnı doyurulacak gönlü hoş edilecek ama çocuğu işte süt anneleri aranıyor, getiriliyor, hiç kimsenin, Cenab-ı Hak yine diyor, hiçbir kadının göğsünü emmeye müsaade etmedik diyor Cenab-ı Hak. Annenin kalbine de hükmeden Hazreti Allah, kundaktaki çocuğa hükmeden de Hazreti Allah. Hiçbir kadının göğsünü emmeye müsaade etmedik diyor. Herkese veriyorlar, yok. Sonra... Hz. Musa'nın annesi kızına diyor ki ablasına diyor şöyle bir bak bakalım git diyor bir göz kulak ol ama fark ettirmeden saraya yaklaşıyor kız kardeşi bakıyor ve onunla herkes bir telaşta çocuğu emzirebilmek için bir anne bulmak arzusunda diyor ki ...ben size bir süt annesi haber vereyim mi... ...belki bu çocuğumuza, çocuğa yardımcı olur... ...bu onu emebilir... ...aman diyorlar... ...zaten aradıkları o... ...hemen gidiyor annesine haber veriyor... ...anneyi getiriyorlar... ...çocuk kucağına alır almaz... ...onu emmeye başlayınca Firavun diyor... ...sen bunun neyisin... ...benim diyor... ...kokum hoş, sütüm iyidir... ...her çocuk beni alır diyor... ...bakın annesi değilim de demiyor... ...annesiyim de demiyor... Ne diyor? Benim kokum hoş, sütüm iyidir. Her çocuk beni emer. Çocuk onu emince al haydi götür öyleyse para da vereceğiz sana diyorlar. Ücret de vereceğiz. Bunu emzir. E şimdi Cenab-ı Hakk'ın vaadi nasıl yerine geliyor bak. Ne demişti? At çocuğu şeye, nehre, onu sana iade edeceğim buyurdu Hazreti Allah. Hiç Hazreti Allah Vadinden hulfeder mi? O anne buna iman etmemiş olsaydı o çocuğu atabilir miydi? E şimdi o zaman ben zekatın farz olduğuna inanıyorum. Verilen mal hiçbir zaman malı eksiltmeyecektir. Bunu Rabbimiz beyan ediyor diyen ve buna inanan adam. adam. Ben namazı kılıyorum ama elim malıma varmıyor veremiyorum diyebilir mi? Eğer diyorsa benim gerçekten her şeyime hükmeden bir imanım var demeye hakkı var mı muhterem müminler? Yoktur. İşte hadiseler ortada. İşte inananla gerçek manada inananla inandım diyen ama hakikatte tam inanamamış olma durumu ortadadır. Ee, o kadıncağızın annenin Hazreti Musa'nın annesinin o şekilde imanını güçlendiren de Hz. Allah Celle Celaluhu biz onun kalbine rabıta verdik diyor. Yani öyle bir kuvvet verdik ki o rabıta onun kalbinde imanını ve inancını Suri'den çıkardığı hakiki bir iman yaptı. Ya Rabbi cümlemize, cümlemize Suri imandan hakiki iman mertebesine ulaşmayı nasibi müyesser ettim. Evet. Demek ki iyi bir Müslüman İyi bir mü'min böyle olacak. Yani imanı hakiki olacaktır. Peki sonra ne yapacak bu mü'min? Mallını vermenin yanında verilmesi icap eden yere verecek. Bu defa şahsi ahlakına geliyor. Cenab-ı Hak iyi bir mü'min şöyle olur. Vel minel gayza Öfkelendiği zaman öfkesini yutar. Öyle mi? Öyle kızdığı zaman yakıp yıkacağım diye kalkışmaz. Ben kimim der. Ben kimim der. Evet. Ondan sonra öfkelendiği zaman öfkesini hazmeder. Vel afine anin nas insanlarda bir kusur gördüğü zaman onu da affediverir. İyi bir Müslümanı Fahri Kâinat Efendimiz şöyle tarif eder bu noktada. Diyor ki Vermeyene ver Gelmeyene git Sana zulmedeni affet Bakın üç Bertebe diyor Vermeyene sen ver İki Gelmeyene sen git Efendim Üç Sana kötülük yapana iyilik yap İyi bir Müslümanın vasfı budur Diyor Evet Zor değil mi? Kolay iş değil. E, i̇yi bir Müslüman olmak da kolay değil. Ayrıca, ayrıca yarın ahirette Enes İbni Malik Hazretleri naklediyor bu hadis-i yani onun tarikiyle rivayet edilmiş. Cennetin kapısı önünde, kılıçları boynunda, karnları akan bir topluluk gelecektir. Onlar... İzdiham meydana getirecek, kapının önünde, cennetin kapısı önünde. Bunlar kimdir denilecek, bunlar şehitlerdir denilecek, buyurun cennete. Onlar o halleriyle cennete girecekler. Ondan sonra Cenab-ı Hak şöyle nida ettirecek, ecir ve mükafatı Hazreti Allah'ın üzerine olanlar ayağa kalksın denilecektir. Ecir ve mükafatı Hz. Allah'ın üzerine olanlar ayağa kalksın. Bir grup ayağa kalkacaktır. Ve melekler soracak. Sizin ecir ve mükafatınızın Cenab-ı Hak üzerine olmasının sebebi nedir? Siz ne yapardınız? Dünyada insanlar bize kötülük yaptıkları zaman onu affederdik diyecekler. Evet. Onu affederdik. Ha. Peki Bunlar böyle olur da, insanların kusurlarını affeder de, affeder de. Neden affeder? Vallah'u yuhibbil muhsinim. Hazreti Allah güzellik yapanları sever de onun için. Onlar hep onu elde etmeye çalışmışlardır. Bakınız, hislerini bir kenara bırakmışlar, duygularını bir kenara bırakmışlardır. Allah-u Zülcelal'ın rızasını kazanabilmek için her şeyi ortaya koymuşlar ve bütün hareketlerini buna göre ayarlamışlardır. Bütün sahabe-i kiramın hayatına baktığımız zaman böyle görüyoruz. Bunların hayatı bu şekilde. Buna verilecek çok misaller var ama vaktim yaklaştığı için bu defa bitirmek istiyorum bu ayet Celle ve bu mevzuyu. Peki bunlar hiç hata etmezler mi? İyi bir Müslüman hiç hatası olmaz mı? Olur. Hatasız diye bir şey yoktur. Hatasız diye bir şey yoktur. Müslümanın hatası olur. Ama Cenab-ı Hak hatalı, o hata nasıl işler ve ne yapar hata işlediği zaman? Onu izah ediyor ve şöyle buyuruyor. Es-sa'inzü billah, bismillahirrahmanirrahim. <tutul> <tutul> ve lezine, o iyi bir Müslüman, iyi bir mümin, ize faalu fahiş eden, çirkin bir hareket yaptığı zaman, neyin nazarında, ölçü, niye göre? İslam'ın ölçülerine göre çirkin, İslam'ın ölçülerine uymayan bir hareket yaptığı zaman. Ama bu hareket daha ziyade başkalarını da alakadar ediyor. Başkaları da bundan zarar görüyor. Ev Yahud zalemu entüsehûn Kendi nefislerine zulmettikleri, kendilerine bir efendim yanlışlık yaptıklar. Mesela bir adamın namaz kılmamasının başkalarıyla fazla şeyi yoktur. Kendi nefsine zulümdür. Öyle değil mi? Kendine haksızlıktır. Demek ki وَالَّزِينَ ise faalu فَاحِشَةً Bir çirkinlik ya bir kötülük yaptığı zaman çirkin bir hareket evzalemu اَنْفُسَهُمْ Veya kendi nefsine haksızlık edip zulmettiği zaman bir mümin ne yapar? Zekerullah Hazreti Allahı hatırlar. Zekeru hatırlar. Kimi kimi hatırlar Allah'e Hazreti Allahı hatırlar. E hatırlamakla da hemen onu hatırlar. Hatırlamaz ne yapar? Festaufero <gülüyor> lizunu Günahına istiğfar eder. Öyle mi? Rabbim beni affetler Rabbim beni affetler. Onun için hadis-i şerifte şu tavsiye edilmiştir. Farzlarda selam verildikten sonra Estağfirullahe la ilahe illa hu el kayyum ve etöbü ileyk Estağfirullahe la ilahe illa hu kayyum ve etöbü ileyk Estağfirullah la ilahe illallah el hayy el kayyum ve etûbe Her namaz farz namazlardan sonra sonra hadisi şerifte aynen okuduğum tarzdadır. Bazı camilerde bakıyorum müezzinler demek ki orada bunu bu sünneti yerine getirelim, bu tavsiyeye uyalım diyorlar ama daha başka bir takım ikimiz e, estağfirullah estağfirullah estağfirullah deyip bitiriyor. Hayır. Estağfirullah la ilahe illahu el hayy el kayyum e töbe ileyh. Hadis-i şerifte tavsiye edilen kelime kelime aynen böyledir. Evet. Bu şekilde istiğfar eden adam Cenab-ı Hak'tan günlük günahlarına istiğfar kafi derecede istiğfar yapmış demektir buyurmuşlardır. Tahrik aynen. Biz de farsan sonra Cenab-ı Hakk'a istiğfar edelim. Bakınız. Böylece ne yapar? Günah işlediği zaman mümin hemen Hazreti Allah'ı hatırlar ve Hazreti Allah'ı hatırladıktan sonra da ne yapar? Cenab-ı Hak'tan affını diler. Mevlada da onu ne yapar? Affeder mi? Hadis-i şeriflere bakıyorum. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Peygamberimize haber vermiş Habibim Kullarım Kullarım ''Bana istiğfar ederek, tevbe ederek, tevbe ederek geldikleri zaman günahları günahları bulutlara değecek kadar da olsa benim için hiçbir değeri yoktur.'' diyor Hz. Allah. Habibim, ''Bana istiğfar ederek, benim affedeceğimi düşünüp, bana iltica ederek gelenler günahları bulutlara da değse ubali diyor. Hiç ehemmiyeti yok. Ben onları affederim buyuruyor. Bizler böyle düşünecek ve Cenab-ı Hak'ka aff affımızı isteyeceğiz. Ve Cenab-ı Hak burada bir prensibi ve esası ortaya koyuyor. İslam'ın temel esaslarından birisi. Ve men yavfiru zünube. Günahları kim affedebilir? Bakın kim affedebilir? İstifam soru bu İslam'da ve ilmi bir tabi. Ve men, men yağfiruz zünube günahları kim affedebilir? Kimse. İllallah. Ancak Hazreti Allah affedebilir. Hristiyanlık aleminin yanlış yolda olduğu bakın. Papaz günah affetmeye kalkışıyor. Cenab-ı Hak da ne buyuruyor? Hazreti Allah'tan başka günahı kimse affedemez. Kimsenin günah affetme yetkisi yoktur. Günah affetme selahiyeti sadece Hazreti Allah'a aittir. Evet iyi bir Müslüman hata işlediği zaman böyle hemen affını talep eder. Şunu da bilin Allah'tan başka kimseyi, kimsenin affetme selahiyeti yok. Ayrıca iyi bir Müslüman eh iş kolay hocadan dinledim. Tevbe ettikten sonra Mevla affediyormuş, günahı işlerim arkasından tevbe ederim. Ha bu da su istimaldir. Onun için Cenab-ı Hak bunu da bildiği için şöyle buyuruyor. velem يُصِرُّ عَلَى faalu فَعَلُوا وَهُمْ Bilerek günahta ısrar etmez iyi bir Müslüman. Yani öyle günah işlerim ondan sonra da tevbe eder, kendimi affettiririm. Böyle bir su islimal istimal yolu seçmez iyi bir Müslüman diyor Cenab-ı bu güzellikleri şahsınızda topladığınız zaman üla ike ceza size vereceğim karşılık malfiratüm min Rabbihim Rabbinizden aftır ve cennetün tecrimin tahdihel enhar altından ağaçlarının altından ırmaklar akan cennettir Efendim halidine fiha orada ebedi kalacaksınız. Ve nime ecrul amilin. Bu yukarıdan beri saydığımız şekilde amel edenlerin yaptığı işler ne güzeldir. Öyle mi? Ya Rabbi bizi de böyle iyi birer Müslüman olmaya, şu ayeti celilede ifade ettiğin iyiliklere sahip birer mümin olma, saadetine erdirdiğin kullarından ile ya Rabbi vel alemin. Amin. Millahil Fatiha.